Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugün Açık Bilinç'te konuğumuz yok. Siz bir e, açılış yapar mısınız lütfen? Ne, ne konuşacağız bugün? Tabii aslında iki hafta önceden başladığımız bir e, tartışmaya devam edeceğiz. E, Nicholas Humphrey diye bir e, kuramsal nörobilimci var. Onun Sentience diye bir kitabı basılmıştı. Evet. Geçen seniz sonunda yani nispeten yeni bir kitap. E, o kitapta söylediklerini e, konuşmaya başlamıştık. Fakat sonra geçen hafta depremin e, 24. yıl dönümü olması dolayısıyla bir deprem programı yaptık. Araraydık şimdi geri dönüyoruz e, Sanctions kitabına. Kitapta pek çok ilginç meseleden bahsediyor Nicholas Humphrey. E, kuramsal nörobilimci dedim önce bu ne demek onu e, anlatayım. İngiliz, e, Nicholas Humphrey ve öğrenciliğin ilk yıllarında Cambridge ve Oxford Üniversitelerinde deneysel çalışmalar yapıyor. Yani aslında deneysel bir nörobilimci iken daha sonra e, bırakıyor deneysel çalışmaları ve e, kuramsal işler yapmaya başlıyor. Yani bundan ne kastediyorum? İşte deneysel çalışmalar yapan başka insanların neler yaptığını dikkatlice çalışıp onları sentezleyerek e, böyle daha büyük, daha felsefi denilebilecek türde kuramlar üretmeye çalışıyor. E, orada aslında ilginç bir hikaye de var. E, bir noktada galiba Margaret Thatcher'ın e, iktidara gelmesinden sonra e, işte bazı e, akademisyenlerin işlerine son veriliyor İngiltere'de. E, Nicholas Humphrey'de bir süre işsiz kalıyor. Çünkü siyasi e, faaliyetleri de olan bir kişi. Hatta bir noktada Amerika'ya gelip işte böyle Boğaz Topluğuna bir süre çalışıyor filan. Sonra da tekrardan e, toparlıyor. İşte e, İngiltere'ye dönüp e, prestijli bir iş sahibi oluyor filan falan, falan. E, Neyse bu sanctions kitabında bilinçcin belli bir temel anlayışı üzerinde duruyor Nicholas Humphrey. Sanchez hafta önceden de bahsetmiştik. Duyumsama bilinci ya da temel bilinç diye ben onu çevirmeye çalışıyorum. Böyle sofistike bir bilinç türü değil daha ziyade insanlarla diğer canlıların ortak olarak sahip olduğu bir özellik olduğu düşünülüyor. Ve işte mesela herhangi bir şey hissediyor mu dokunduğunuz zaman bir hayvan ya da işte acı çekiyor mu ya da işte renkleri ne şekilde algılıyor filan Bunlara bakılıyor e, sentience konusunda. Genel olarak e, kabul gören düşünce duyumsamanın algıya e, vesile olan ya da işte algının ortaya çıkmasında işlevi olan bir e, süreç parçası olduğu, bir aşama, bir evre olduğu. E, ben de yaklaşık bunun gibi bir şey düşünüyorum. E, fakat Nicholas Humphrey bunun tam tersi bir tez yönü sürüyor. Bütün kitap boyunca e, bu kitapla, e, bu kitapta söylediklerinde aslında ta 1990'lı yılların başında yazdığı bir A History of the Mind diye zihnin tarihi ya da tarihçesi diye bir kitap vardı. Orada söylemeye başlamıştı. Daha sonra e, bir başka kitapta devam ettiği bu üçüncü e, çabası yani aynı. E, kuramı geliştirmekte. Tabi giderek daha gelişen ve e, örnekleri daha güzelleşen, daha ikna edici hale gelen bir e, kuramdan bahsediyoruz ama e, Nupka Sanfri diyor ki ile algı aslında birbirinden bağımsız şeyler. Yani duyumsama olmadan da algı olabilir. E, bundan ne kastediyorum? İşte ben bir, işte karşımda bir elma görüyorsam, elma da kırmızı renkli, yuvarlak filan. İşte bir kırmızılık e, özelliğini duyumsuyorum ve bu sayede elmanın elmaya bu nesneye bu e, niteliği atfediyorum. E, elmayı böylece algılıyorum. Dolayısıyla e, algılamamda bir e, görev görüyor duyumsamam. E, genel görüş bu. E, buna karşı çıkıyor Nicholas Humphrey. Karşı çıkarken de 18. yüzyılda yaşamış bir İskoç felsefecisi var e, Thomas Reid diye. Onun düşüncelerinden faydalı, yani Thomas e. bunların bağımsız olduğunu söylemiş filan falan. Şimdi o kısımlarla çok ilgilenmeyeceğim fakat şunu e, demek istiyorum. E, herhangi bir canlıda sentience anlamında bilinç var mıdır yok mudur sorusunu sorarsak buna nasıl cevap vereceğiz diyor Humphrey. Bence önemli ve iyi bir soru. E, nasıl vereceğiz sayeden? Bir takım kıstaslar bulmaya çalışıyor. Bulduğu kıstaslardan birisi şu. Diyor ki bu canlı mesela oyun oynuyor mu, e, oyun oynamaktan hoşlanıyor mu, e, duyumsama deneyimlerini geliştirmek, zenginleştirmek e, yolunda bir şeyler yapıyor mu, duyumsamasını önemliyor mu, e, önem veriyor mu duyumsamasına. Bu niye bir kıstas? Çünkü Humphrey'e göre duyumsama işte yalnızca algı için faydalı olan bir şey değil, kendi başına da aslında bir önemi olan işte onda daha sonra insanda benlik benliğin gelişmesine bağlıyor filan böyle bir şey mesela işte renkler yani renkleri illaki nesneleri ayırt etmek için kullanıyor değiliz bazı renklerden diğer renklere göre daha çok hoşlanıyor olabiliriz mesela işte turuncu renk daha çok hoşumuza gidiyordur yeşil yerine filan yalnızca Renk duyumsaması bile bizim için önemlidir. Bazı hayvanlar için de önemlidir diyor. Önem, hangileri için önemli olduğunu da hayvanların yaşamlarına bakarak anlayabiliriz. Ve buradan şöyle ilginç bir soru soruyor. Diyor ki hayvanların mesela estetik tercihleri var mı? Duyumsama üzerine geliştirdikleri. Yani hayvanlar mesela belli bir rengi başka bir renge tercih ediyorlar mı? İşte kahverengiyi daha çok seviyorlar. Sarıdan o kadar hoşlanmıyorlar diyebilir miyiz herhangi bir tür için? Buna nasıl karar vereceğiz? Öğrenciliği döneminde yaptığı bir deneyden bahsediyor Nicholas Humphrey. Bu aslında bence bilimsel yöntem açısından önemli. Çünkü istediği sonuca ulaşamamış bir deney. Yani Nicholas Humphrey şimdi diyor ki, Şimdiki aklım olsa öyle bir deney yapmazdım. Hayvanların renk tercihi var mı yok muyu bu yaptığım deneyden çıkarsayamadım ama o zaman çıkartacağımı, böyle bir sonuca ulaşacağımı düşünüyordum diyor. Buradan da daha genel bir şekilde bakacak olursak şunu aslında anlayabiliriz. Bilimde bir deney tasarlıyorsunuz. Şöyle bir sonuç alırsam, Buradan buna e, bu görüşe e, destek bulurum diye düşünüyorsunuz. Sonucu da alıyorsunuz. Yani elinizde veriler de istediğiniz gibi var. Fakat aslında yanlış yorumlamışsınız e, verilerinizi ve o istediğiniz sonuç oradan çıkmıyor. Böyle şeyler mümkün. Bu tabii e, bir bilimci için e, çok e, moral bozucu bir durum. Çünkü deneyi yaptınız işte belki bir iki sene çalıştınız sonra... Belki farkında bile değilsiniz. Ben buradan A sonucunu çıkarttım diyorsunuz. Birisi gelip bakıyor deneyinize ve diyor ki yok canım buradan işte A sonucu çıkabilir ama B sonucu da çıkabilir. E, dolayısıyla buradan A'nın çıktığı kesin değildir falan. Böyle şeyleri de genellikle bilimcilere, bilim felsefecilere söylüyorlar. Bu yüzden e, bilimciler de böyle şeyler söyleyen insanlara çok sinir oluyor. Haksız da değiller bir yandan ama aslında çok faydalı bir şey. Şimdi bunun bir örneği olsun diye aslında anlatmak istiyorum. Nicholas kitabında bahsettiği, kendi e, doktora sonrası dönemde yaptığı hayvanların renk tercihleri var mı e, konusundaki çalışma. E, maymunlarla çalışıyor Nicholas Humphrey. Diyor ki maymunlar e, karanlıkta oturmaktan hoşlanmıyorlar. Bir odaya girdikleri zaman yani bir karanlık oda, bir e, aydınlık oda varsa hep aydınlık odada oturmayı tercih ediyorlar. Peki ama? Ee, bir renk tercihleri var mı? Bunu nasıl e, anlayacağız? Şöyle bir deney kurguluyor. Karanlık bir odada iki tane büyük e, buton var. İki büyük düğme var. E, maymun bu odaya girdiği zaman düğmelerden birine basarsa oda mavi bir renkle aydınlanıyor. E, elini çektiği zaman düğmeden tekrar karanlık oluyor oda. Diğer e, düğmeye basarsa kırmızı renkle aydınlanıyor bu sefer oda. Yani e, maymunun içinde bulunduğu odayı mavi ya da kırmızı renkli aydınlatması imkanı var. Bunu öğreniyor maymunlar kısa bir süre sonra. E, az, çok basit bir deney aslında. Nick Humphrey bir sürü maymunu getirip bu e, e, odanın önünde bırakıyor ve maymunlar ne kadar süre mavi ışığı e, ortaya çıkaracak düğmeye basıyorlar, ne kadar süre kırmızı ışıkta e, oturmay. Yıllarına imkan veren düğmeye basıyorlar. Bunu kaydediyor. Daha sonra da işte ortalamasını alıyor. Ve görüyor ki e, maymunlar mavi ışıklı çok daha fazla zaman geçiriyorlar. Kırmızı ışığa göre. Buradan da şu sonuca ulaşıyor. Demek ki maymunlar mavi rengi kırmızıya tercih ediyorlar. Buradan da hatta işte bu sonuca bir kere ulaştınız mı? Başka çağrışımlarla başka felsefi şeyler de söyleyebilirsiniz. Mesela diyor ki. E, herhalde diyor işte gökyüzü mavi olduğu için maviden daha çok hoşlanıyorlar, kırmızıdan hoşlanıyorlar. Falan. Doğru olabilir gerçekten ama bunu bu deneyinin sonuçlarını e, Oxford Üniversitesi'ndeyken galiba bir e, işte kendi meslektaşlarına bir sunum olarak yaptıktan sonra birisi diyor ki ya buradan bu sonuç çıkmıyor. E, sen aslında yanlış sonuca ulaşmışsın. E, hatta bu deneyden kesin hiçbir sonuç çıkmıyor. Niye? Çünkü şöyle bir şey daha biliyoruz. Değişik renkler e, insanlarda da başka insan benzeri canlılarda da farklı fizyolojik e, değişikliklere sebep oluyorlar. E, yani mavi rengin fizyolojimiz üstünde yarattığı etki ile kırmızı rengin fizyolojimiz üstünde yarattığı etki birbirinden farklı. Şimdi... E, bunu aslında bilen ve çalışan insanlar var. Yani renk kuramı üstüne çalışan, işte mimarlar var, bir malı en kolay nasıl satarız diye çalışan işte işletmeciler var. Bunlar rengi çok önem veriyorlar. Örneğin, şimdi artık Türkiye'de de olan dünyanın en büyük hamburger zincir sitelerinden birini düşünün. Kırmızı renkli değil mi? Kırmızı ve sarı ee, i̇çeri giydiğiniz zaman da aslında diyelim bir hamburger yemeeye kıp Kırmızı bir ortamda kendinizi buluyorsunuz. Ee, şimdi ölçüp şunu öğrenmiş vaziyette. Bu, e, yani bu bir tesadüf değil. Oranın kırmızı olması bir tesadüf neticesi değil. Ölçülmüş, biçilmiş, çalışılmış. Ee, kırmızı renkli bir işte hamburgerciye girdiğiniz zaman hamburgeri oradan çıkmanız çok daha kısa bir süre. E, Tutuyor. Eğer e, orası mesela açık mavi renge ya da açık yeşil renge ya da krem rengine boyalı olsaydı o zaman orada daha çok vakit geçirecektiniz. Çünkü kırmızı renk insanlarda işte tansiyonu biraz yükseltiyor, kalp atışlarını biraz hızlandırıyor. Bunun farkında bile olmuyoruz ama böyle bilinç dışı bir takım etkilere maruz kalıyoruz. E, bu yüzden de... E, hamburgerci ne istiyor? Gel hamburgerini al ve bir an önce yiyip çık. O, sallanma orada. Daha işte çok yani. para kazansın diye, değil mi? Bahmuklar e, çok <gülüyor> kazanıyorlar. E, aynı sebepten de mesela işte hastanelerde odalar açık mavi, açık yeşil, krem, rengine filan e, boyalı hastane odalarını da kırmızıya boyamıyorlar. Çok iyi bir şey yapıyorlar yani insanları boşu boşuna tedirgin etmemek için. Neyse bu Nicklas Humphrey'nin sunumunu dinleyen e, psikologlardan birisi diyor ki ya bak e, mavi rengi e, mavi rengi ortaya çıkartan düğmeye bastığı zaman e, maymun e, hareketleri yavaşlıyor ve işte Çünkü bu mavi rengin fizyolojik üzerindeki etkisiyle alakalı kırmızı rengi ortaya çıkartan düğmeye bastığı zamansa bir an önce o odadan çıkmaya bakıyor. Çünkü kırmızı renk işte fizyolojide böyle bir temel itkiye neden oluyor. Eğer bu doğruysa bunun yani psikolojik estetik tercihlere falan gelene kadar çok daha basit temel bir açıklaması var fizyolojiyle ilgili demektir. Belki de bunu göstermiş oluyor Nick Sanfrey'i başka bir şey göstermiyor. Yani burada bir tercih falan söz konusu olmayabilir. Ee, bunu da işte bu da bana bir ders olsun falan e, tadında anlatıyor kitabında ama e, bence ilginç bir şey yani e, mavi rengi tercih edeceklerini düşünerek bu deneyi kurgulamış e, Nicholas Humphrey ve öyle olduğunu hmm. e, gösterdiğini sandığı sonuçlar almış fakat aslında sonuçları başka türlü e, yorumlamak da mümkün dolayısıyla istediği sonuçlar oradan çıkıyor. Diyemiyoruz. Peki, bu, ben, de, ben de başka bir şey de sormak istiyorum. Mesela bu konuyu, bu çeşitli hayvanların bu renge karşı duyarlılıkları (sensions) konusunun çok önceden de, özellikle kırmızı renkle çok iyi şey yapmış olan, tespit etmiş olan mesela boğa güreşi organizatörleri de olduğu söylenebilir, değil mi? Evet. Yani. İspanya'da özellikle Franco döneminde çok moda olan bu boğa güreşlerinde işte boğaların kırmızı rengi öfkeyle saldırması ya da kendini korumak için mi artık bilmiyorum. Ama buna duyarlı olduğunu tespit etmiş olmalılar ki hep öyle kullanıyorlar yani <gülüyor> muletaları, kırmızı rengi filan. Evet çok doğru ve bunu mutlaka ki birileri çalışmış bakmıştır. Yani Matador'un salladığı bayrak evet. kırmızı değil de pembe, açık pembe renkliyse ya da açık mavi ise belki e, agresif bir davranış göstermeyecek Boğa. E, halbuki agresif bir davranış göstersin, saldırsın ki Matador da ona işte e, kılıçlarını Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kullanıyorlar. Doğru. E, şimdi... Humphrey'in kitabında benim rastladığım ilginç konulardan bir başkası şu. Diyor ki kendi teorisine göre yalnız sıcak kanlı hayvanlarda sentience var. Yani memeli hayvanlarda ve kuşlarda bu görüşe göre işte kertenkelelerde, sürüngenlerde, balıklarda yok Humphrey'in görüşüne göre. Ben bundan da çok emin değilim. Sentience'lı Anlamında bilinci daha yaygın bir şekilde e, atfedilir buluyorum ama e, neyse Humphrey'in görüşü bu fakat burada e, sıcak kanlıkla ilgili bir şey söylüyor ve e, bir Fransız e, evrimsel biyoloğu var Claude Bernard diye 19. yüzyılda galiba işte e, fizyolojinin e, kurucu babalarından sayılıyor modern fizyolojinin çok önemli bir kişi. E, o da bir noktada demiş ki e, özgür hayatın birinci koşulu sıcakkanlı olmaktır. E, şimdi sıcakkanlık ilginç bir şey. Bundan aslında bir parça bahsetmemiz lazım. E, sıcakkanlı olmak malum e, çevredeki ısı ne olursa olsun e, bedenin sıcaklığını sabit e, tutan bir mekanizmaya sahip olmak demek. E, işte sürüngenlerde, kertenkellerde, timsahlarda bu yok. Şimdi sıcak kanlı değilseniz eğer e, çevrenin ısısının e, bir şekilde merhametine kalmış oluyorsunuz. Yani ısı çok yükselirse sizin vücut sıcaklığınız da yükseliyor. Bütün nesneler gibi. E, bir iç mekanizması olmayan bir çakıl taşı mesela işte hava soğuduğu zaman soğuyor. Hava sıcaklaştığı zaman sıcaklaşıyor. Onun gibi oluyorsunuz. E, bu tabii kolay bir şey değil çünkü... Fizyolojinin iyi işlevini sürdürebilmesi için belli bir vücut sıcaklığı gerekiyor. Örneğin nöronlar arasındaki iletişim belli bir vücut ısısında daha etkin bir şekilde çalışıyor insanlarda filan. Dolayısıyla sıcak kanlı olduğumuz zaman Claude Bernard'ın dediğine göre bir şekilde çevremizi bedenimizin içine almış oluyoruz. Yani... Çevrenin sıcaklığı ne olursa olsun kendimiz bir içsel mekanizmayla işte 37 derece civarında bir beden ısısını düzenleyebiliyoruz. Bu tabii çok pahalı bir şey aslında yani fizyolojik olarak baktığımız zaman çünkü bu beden ısımızı böyle sabit tutabilmek ve bu şekilde düzenleyebilmek için işte sürekli bir enerji kaynağına ihtiyacımız var. O enerji kaynağı da. Yediklerimizden geliyor. Nicholas Humphrey diyor ki mesela soğuk kanlı hayvanlardan bir boa yılanını düşünün, işte bir seferde bir büyük hayvanı yuttuktan sonra uzun süre hiçbir şey yemesi gerekmiyor. İnsanların boa yılanlarına göre 50 kat daha sık yemek yemesi gerekiyor diyor. E, fakat tabi en sık yemesi gereken e, canlıların başında insanlar gelmiyor İşte kuşlara, sincaplara filan daha küçük hayvanlara bakarsak bunların yüksek metabolizmalı ve sürekli yiyecek aramak zorunda kalan hayvanlar olduğunu görüyoruz. E, i̇şte bir sincapın hayatının e, belki yüzde doksanı yiyecek aramaklı ve onu yemekle geçiyor çünkü mideleri de küçük e, işte bir şey yiyip üç beş saat yemeyeyim deme gibi bir şansları da yok. Ee, bu aslında bence e, insan üst kültürünün böyle e, alt biyolojik süreçlerle nasıl e, belirlendiğinin değil, belirleyici bir görüşe inanmıyorum ama e, şekillendiğinin diyelim ya da işte sınırlarının nasıl çizildiğinin de bir örneği gibi düşünebilir. Çünkü işte belli aralıklarla yemek yemek durumundayız. Biz insanlar bunu bir ritüele dönüştürmüşüz. Kahvaltı ediyoruz, işte öğlen yemeği, akşam arkadaşlarımızla buluşuyoruz, restoranlara gidiyoruz filan. Ama bunun altında aslında işte günde üç kere bir şeyler yemek e, zorunluluğumuz yatıyor. Öyle olmasaydı, mesela ayda bir kere yiyip bir daha yemek zorunda kalmayan canlılar olsaydık ve işte belki böyle bir restoran kültürümüz falan da olmayacaktı ya da bambaşka bir. ...restoran kültürümüz olacaktı. Ee, bunlar ilginç meseleler. Özellikle işte biyolojiyle mesela sosyolojinin arasında bir e, ilişki kurulabilir mi filan e, sorusunu... ...ben bu e, terimlerle genellikle düşünmeyi tercih ediyorum. E, şu da e, e, bana ilginç geliyor. Yani... E, Evet biz insanlar işte günde üç defa e, yemek yiyoruz. E, sincaplar sürekli bir şeyler yemek zorundalar ve e, sürekli de yiyecek arıyorlar. E, yani e, belki Bizim bilişsel gelişmemizde de bunun bir rolü olabilir. Çünkü işte kahvaltı ettikten sonra öğlen yemeğine kadar 3-4 saat boş vaktimiz var. Ya da öğlen yemeği ile akşam yemeği arasında. O arada başka işler yapıyoruz. İşte kitap okuyoruz, bir şeyler yazıyoruz, radyo programı yapıyoruz, siyasetle uğraşıyoruz filan. Ateş Oysa... diyorlar ya boş vaktin çıkmasındaki en temel faktör. Evet yani bir de... Yemen, tabii, yiyecek bu yiyecekleri pişirmek dolayısıyla hem içerisindeki besinleri daha çok sindirebiliyor olmak hem de sindirimin çok hızlanması saatlerce evet. boş vakit sağlıyor tabi insanda. Evet yani e, pişirmeyi öğrenmeden e, yaşamaya çalışıyor olsaydık işte e, çok daha fazla çiğnememiz gerekecekti. Çiğ sebzeleri onları e, onlardan enerji çıkartmak için çok daha fazla uğraşmamız gerekecekti filan. E, yani bir sincap kadar çok yemek peşinde koşuyor olsaydık bütün hayatımız boyunca belki bir düşünce üretecek halimizde kalmayacaktı. Öte yandan tabii bu bir gerekli koşul, yeterli koşul değil. Çünkü işte boğa yılanları bir şey yedikten sonra belki iki hafta boyunca hiç hareket etmeden durabiliyorlar ama pek bir düşünce ürettiklerini sanmıyorum. Şimdi Humphrey hakkında son bir şey daha söyleyeyim kitapta. Şimdi de başka bir konuya geçeceğim. Ee, o da e, köpekler e, konusu. Köpekler konusunda epey bir e, sayfaya e, yer vermiş Hanfrey. Çünkü çok sevdiği bir köpeği var. E, Bernie isimli. İşte Bernie'den örnekler veriyor filan. E, şimdi biliyoruz ki köpekler insanlarla beraber evrimleşmiş ve sevgi ve bağlılık konusunda insanlara karşı çok cömert olan e, canlılar. Üstelik böyle pek hesapçı kitapçı canlılar da değiller. Yani bir köpek sizi seviyorsa seviyor, sevmiyorsa sevmiyor. E, seviyor gibi gözüküp işte arkanızdan dolanıp başka işler falan yapmıyor. Dolayısıyla bizim köpekleri en çok sevmemizde de böyle unsurlar rol oynuyor diye düşünüyorum. E, fakat diyor ki Humphrey, köpeğimizin kafasından neler geçiyor, bunu ne kadar anlıyoruz diye bir soru soruyor. Ve aslında o kadar da anlamadığımızı söylüyor. Yani köpeklerimiz tam bizim gibi düşünüyor ya da bizim gibi, biz insanlar gibi hissediyor dersek bu aslında insan merkezli, antroposentrik bir yaklaşım olacak ve iyi bir yaklaşım değil diyor bu. Çünkü köpeklere de haksız. Onların da bambaşka bir, onlar başka bir türün üyeleri, bambaşka bir hayatları var, başka beklentileri var hayattan. Anladıkları şeyler var, anlamadıkları şeyler var. Sanki biz insanlar küçük bir insanmış gibi köpeğimizi, e, düşünüp ona göre davranırsak kafasından da bizim kafamızdan ne geçiyorsa olsa olsa o geçiyordur dersek aslında köpeklere haksızlık etmiş oluruz diyor. Ve şöyle ilginç bir örnek veriyor. Diyor ki mesela gözü görmeyen insanlara rehberlik eden özel rehber köpekler var. Bunlar özel olarak yetiştiriyorlar. Ve insanların yani sahiplerinin ya da işte bakıcılarının neyse... E, gözlerinin görmediğini bir şekilde anlıyorlar çünkü işte yolda yürürken önlerine bir çukur çıkarsa mesela e, bakıcılarını o çukurdan uzağa bir yere doğru götürüyorlar filan fakat buna rağmen e, köpek insanlarla göz teması kurabilen ve göz temasından hoşlanan nadir canlılardan e, görmeyen insanların rehber köpekleri bile göz teması kurmaya çalışıyor insanlarla bakıcılarıyla. Bu nasıl olur diyor Humphrey. Yani e, anlıyorsa bu köpekler aslında göstermesinin ne anlama geldiğini. E, e, bunun beyhude bir çaba olduğunu da anlamaları lazım. Dolayısıyla ile göstermesi kurmaya çalışmamaları lazım. Ama çalışıyorlar. Böyle e, e, çalışmalar var ve o bunu gösteriyor. Neyse e, burada son bir e, örnekle e, bitirmek istiyorum. Zamanımızın da sonuna geldik. E, Emmanuel Levinas diye 20. yüzyılın belki en önemli e, Fransız düşünürlerinden, felsefecilerinden e, bir kişi var. 1995'te vefat etmişti. E, Levinas bir noktada e, kendisi Musevi asılı bir kişi olduğu için 2. Dünya Savaşı sırasında e, 1905 doğumlu dolayısıyla 1905 ya da 1906 doğumu yani 2. Dünya Savaşı sırasında 30'lu yaşlarda aslında bir konsantrasyon kampına kapatılıyor Naziler tarafından. Ve bir yazısında bu konsantrasyon kampına sabahları gelen dışarıdan gelen işte tel örgülerinden atlayarak içeri giren bir köpekten bahsediyor. Diyor ki bu köpek bize insan olduğumuzu hatırlatıyordu. Çünkü biz nazi subaylarının gözünde insan bile değildik işte daha aşağı seviyede böyle nesne gibi bir şeydik yani e, hayatlarımız oradaki herhangi bir nazi muhafızının iki dudağın arasından çıkacak bir cümleye bakıyordu. Fakat köpek bunun farkında değildi ya da işte bizi normal e, insan gibi e, bize karşı öyle davranıyordu bu köpek geldiği zaman anlıyorduk ki evet aslında yani. Nazi subaylarıyla olan ilişkimiz böyle zorunlu bir ilişki değil, e, konjonktürel bir şey. O günkü koşullar öyle yapmış ama öyle olmak zorunda değil. Yarın başka türlü de olabilir, e, olacaktır da zaten e, insan olduğumuzu hatırlatan bu köpeği hiç unutmuyorum falan diye yazıyor. Çok doğru. Hatırlayacaksınız e, gezi parkı protestolarında da işte gezicilerin e, yanında e, yer almış bir e, köpek vardı. E, hatta daha sonra bir çok ikonik bir fotoğraf var. E, bir, bir Mayıs kutlamasında gezi olayları bittikten sonra işte polis bir, bir Mayıs kutlamacısını yere yatırmış yüzüstü. E, arkasından galiba ellerini kelepçelemiş ya da kelepçeliyor. Ee, bu köpekte gelmiş bu durumu kontrol etmeye çalışıyor işte belki şeye yardım edecek yere yatırılmış olan e, protestocuya e, protestocuyu yatırmış olan polisi bir tekme sallamış e, köpeğe işte filan tam o anın yakalandı. bu köpeğe Gezi Parkı protestocuları eylem ismini vermişlerdi eylem daha sonra öldü bir araba çarptı Taksim'de kendi başına yaşayan bir sokak köpeğiydi. Ben de köpeklerin insanlarla nasıl evrimleştiğini e, anlattığım bir programı eyleme adamıştım. E, bu programda da eylemi böylece yeniden bir kez daha almış oldum. Evet, son olarak şeyi de eklemek gerekebilir belki Yunanistan'da da bu protestolarda <gülüyor> çok kuvvetli bir şekilde eylemcilerin de protestocuların yanında alan e, olan. Ve hepsine, bütün eylemlere katılan bir köpek vardı onun da anısına. Hatta neredeyse heykelini dikeceklerdi. Zaman. Evet, e, hak ediyorlardı bence gerçekten. <gülüyor> evet. e, şimdi haftaya e, artık Nicholas Humphrey'den bahsetmeyeceğim ama Nicholas Humphrey'nin söz ettiği ve benim de iki hafta önce bahsettiğim psişizm diye bir e, görüş var. Bunun akraba olduğu bir de animizm diye bir görüş var. Bu derin ekoloji hareketiyle falan da aslında. Alakalı olarak yeniden epey gündeme geldi. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü onu izleyen haftada Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümünden bir öğretim üyesi Doktor Turfan Kıymaz Panpsizm hakkında konuşacak. Bu konuda çalışan, bu konuyu benden daha iyi bilen bir kişidir. Dolayısıyla bu çizgide biraz daha devam edeceğiz. Peki. Ben minik bir düzeltme yapayım. Boğaların kırmızı muletaya sinirlendikleri doğru değilmiş. Siz e, konuşurken o sırada baktım. E, renk körüymüş boğalar. Yeşille kırmızıyı ayırt edemiyormuş. Yapılan hatta bir deney de var. Hareketine sinirleniyormuş. Hangi renkte sallarsanız sallayın muletayı. <gülüyor> yani o bayrak 30 şey de olsa. E, i̇şte bu da az yaptığınız de bilim, bilimsel deneye dair bir örnek. Yani yanlış sonuç. <gülüyor> Bu da öyle aslında evet doğru yani bunu da ancak deneysel bir yolla bulmak evet. herhalde. Peki çok teşekkürler. Peki bize. çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere hoşçakalın.